Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli mümin kardeşlerim Şu Kur'an-ı Azimuşşan'ı Rabbimiz murad ettiği gibi indirdi Peygamberinin aleyhissalatu vesselam kalbine yerleştirdi Ondan sonra ashab-ı kiram başta olmak üzere buna hizmet etmeyi hayat varlığı olarak, sebebi olarak kabul eden binlerce alim, hafız, kari ile de bize ulaştırdı. Elhamdülillah bize de nasip etti de bu mübarek kitaba iman ettik. Nasıl hamd etsek, nasıl şükretsek Rabbimize gene az gelir. Bu kitabın dizilişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirdiği gibi oldu. Yani şu ayet niye burada? Bu ayet buraya niye kondu gibi soruların cevabı yoktur. Allah böyle murad etti, böyle istedi. Dolayısıyla en son inen en uzun sure Bakara Suresi en başa kondu. İlk inen Alak Suresi en sona kondu. Böyle murad etti Allah Teala. Böylesi daha faziletlidir. İndi şekliyle bu Kur'an'ı biz okuyalım, amel edelim desek gereksiz ve yanlış bir iş yapmış oluruz Bizi böyle Allah eğitmek murad etmiştir Mesela bunun enteresan konularından biri Hangi sureyi açsanız hemen hemen ya Musa Aleyhisselam'ın bizzat ismiyle veya onunla ilgili konulardan biriyle bir bağlantı çıkar karşınıza Neden? bunu da allah Teala biliyor niye Peygamberinin ismi daha fazla geçmiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçmiyor da Musa aleyhisselamın ismi Nuh aleyhisselamın ismi daha fazla geçiyor bunlar tefekkür konuları hikmet konuları bunları anlamadıkça Allah'ın kitabından lezzetimiz az olabilir bu sebeple evvela şuna inanalım ki Rabbimin bu kitabı olduğu gibi hikmettir dizilişi de hikmettir okunuşu da hikmettir konuları da hikmettir. 20. düzünde yoğun bir şekilde Musa Aleyhisselam'ı görüyoruz, İsrail oğullarını ve Musa Aleyhisselam'ı görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın düşmanı olan Firavun ve Karun'u görüyoruz, Haman'ı görüyoruz. Hikmeti Allah Teala bilir. Ama Kur'an'ın hangi hikmetleri var ise bu dizilişteki hikmetler de odur. 20. cüz Lut aleyhisselamla başlıyor. Bakıyoruz ki Lut aleyhisselam temiz, berrak, ahlaklı bir insan diye onu toplumu böyle temiz adamların bizim toplumumuzda yeri yoktur. Çek git topraklarımızdan diye tehdit ediyorlar. Dünya ne halde imiş? sonra düzeldi şimdi ne hale geldi acaba ki hepimiz Lut aleyhisselamın kavmi ile olan mücadelesinin ne anlama geldiğini hangi konu etrafında olduğunu biliyoruz ve bu cüzde tevhidi anlatan ayetler var ve kıyamet sahneleri yoğun bir şekilde bu cüzde de karşımıza çıkıyor bu cüzde yani 20. cüzde Kasas suresi var Kasas suresi Musa aleyhisselam kıssası ile başlıyor Musa aleyhisselamın doğumu ondan sonra annesinin onu nehire atması büyük ihtimalle Nil nehrine veya Denize atması ondan sonra kardeşinin onu emzirecek biri olarak annesini tekrar göstermesi o arada Firavun'un sarayına evlatlık olarak alınması Firavun'un karısı Asiye'nin o çocuğu sahiplenmesi Musa Aleyhisselam'ı evlat gibi beslerken Firavun'un ona düşmanlık hisleri taşıması Karısı koruduğu için de ona dokunamaması Bu arada senelerce Musa Aleyhisselam o saraya gelinceye kadar Firavun'un karısının çocuğu olmaması ki içindeki çocuk hasretiyle Musa'ya sarılsın murad etmiş Allahu Teala bütün bunlar bu Kasas suresinde geniş bir şekilde anlatılıyor Musa aleyhisselamın annesi, Musa aleyhisselamın kız kardeşi ablası yani Ondan sonra Medyen'e gittiğindeki vuhaya abidesi, kızlar bu üç kadın profili ile de Allah'ın dinine hizmette kadının ne kadar önemli bir noktada olduğunu gözlerimizle görüyoruz Musa aleyhisselamın yetişmesinin nasıl olduğunu yani Allahu Teala bizim gözümüzün önünde her şey manasında buyuruyor yani Musa Aleyhisselam Peygamber olduğu güne kadar ki mücadelesinde yani kendiliğinden yetişmedi hiç kimse kendiliğinden olmuyor ama Musa Aleyhisselam allah Teala Firavun'un karşısına dikileceği gün için ta ana rahminden hazırlamıştı anasını da onun anasının rahmindeyken hazırlamıştı bu Allah'tır planı böyledir Kur'an-ı Kerim bu Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ı anlatırken hani o Firavun'un sarayına gitti hiç farklarında değillerdi, farkında olmadan düşmanlarını ellerini aldılar Allahu Teala böyle yapar diye adeta yani ben genellemeyle anlatıyorum ayetin tam ve hali böyle değil buyuruyor sonra Musa Aleyhisselam'ın bakıyoruz ki bir kavgayı ayırırken birisine eli çarpıyor ve bu adam kaza ile ölüyor bu ölen adam da Firavun'un sarayına yakın ihale alabilecek tiplerden birisi neticede bu adamın ölümünden dolayı Musa aleyhisselam şehri terk etmesi gerekiyor Medyen'e gidiyor Medyen'de barınacak yeri yok çeşmede su alan su almaya çalışan ama utangaç olduğu için erkeklerin yanına giremeyen bir kızcağızın suyunu alıp dolduruyor o da babasına diyor çok beyefendi bir adam gördüm burada diyor o, o adam çağırıyor kızlarımdan biriyle evlensen diyor madem iyi bir insansın diyor o da 10 on yıl onun yanında kalmak kaydıyla nikah şartı koşuyor orada oluyor o, orada kalıyor Musa aleyhisselam 10 yıla yakın zaman kalıyor sonra Mısır'a geri dönerken e, Tur, Sina dağıyla karşılaşıyor orada Allahu Teala ona nübüvvet görevi veriyor Firavun'un karşısına çıkıyor bütün bunlar Musa'nın hesabında yoktu Allah'ın kaderinde vardı geri gelirken nübüvvet göreviyle geri geliyor bütün bunlar bu 20. cüzün sayfalarında allah Teala'nın uzun uzun sayfalarca ayetlerle anlattığı hakikatler ama ümmeti Muhammed'e anlatılıyor Kıyamet günü Allah'ın huzuruna dikilecek insanlara Geçmişe bak, bugün sen ne yapacağını anla. Hangi Allah'ın kulusun sen? Bunu unutma. İşte Firavun, Haman, Karun ve Musa Aleyhisselam bak bunlara bak demek istiyor Allahü Teala. İsrailoğulları sık sık bu surede örnek gösteriliyor. Allahu Teala bizi göklere doğru başımızı kaldırıp gündüz gece nasıl oluyor bu dünyada? Bu mucizeyi kim yapıyor? bu geceler gündüzler oynamasa hep böyle gece olsa hep gündüz olsa ne yaparsınız diye bize hatırlatıyor Celle Celaluhu Sonra bu mübarek cüzde karşımıza çıkan tablolardan biri Karun tablosudur Karun Musa Aleyhisselam'ın akrabalarındandır ama Firavun'un servetine aldanıp Firavundan servet elde edinmeye elde aldanmış daha doğru bir ifadeyle Ve Musa Aleyhisselam'a karşı diklenmiş bu yüzden malı ile beraber batmış birisidir Allah bunu da özellikle ibret olarak karşımıza çıkarıyor bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatılıyor Kur'an'da yani nasıl doğdu Musa ne yaptı ne yaptı sonunda kim ne oldu Firavun, Karun, Haman hepsi helak oldular Musa ise Rabbinin rızasına kavuşmuş en büyük peygamberlerden biri oldu biri öldürülecekti öbürü öldürüyordu sonunda öldüren, öldürecek zannedilen Firavun geberdi gitti boğuldu gitti öldürüleceği zannedilen çocuk Musa ise onu öldürme serüveninin başına geçti Ey Muhammed sonuna bak bu işin böyle başlıyorsun ama sonu nasıl olacak onu Allah bilir demek istiyor ayet sonra bu cüzde Ankebut suresi başlıyor bu Ankebut suresinde de Allah-u Teala'ya iman edenlere iman ettik demekle olup bitmiyor bunun bir bedeli var sınanması var buna fitne diyor Kur'an-ı Kerim sınanacaksınız sınanmaya hazır olun diye buyuruyor ana baba akraba çevre vesaire ekonomi bütün bunlarda sınama örneklerini zikrediyor allah Teala nelerle imtihan olur kumlar sonra da helak olan ümmetlerin helak serüveni ile ilgili bilgilerle bu mübarek cüz bitiyor. Velhamdülillahi rabbil alemin.